medu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ve rahmetullah Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'udü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fe la mudille ve men yudlil fe la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 Kemaal Allahü Tevârîk'e ve Taala fil Kelam. Ve iza Kur'ân فَاسْتَمِعُوا festemi ola لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ la aleküm turhamun. Aüzübillahi min Şeytanir Raje m i̇smillahiir rahmânir الدِّينَ İnna dîn a ind Allah.